أعوذ برب الناس ملك الرحمن الرحيم الحمد لله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 ''Yakub aleyhisselam bizim babamız değil miydi?'' Ha, ''Onu reddedemem, tamam. Yakub aleyhisselam sizin babanız.'' O zaman, biz ne kadar kötü olsak da, babalarımızdan elbet bir yardım gelir. Yine yani, hepimiz diyor diyorlar ki, ''Sana inanmayacağız ama yine bir kurtuluş çaresi bulacağız.'' ''Sana inanmamış yine bir sene.'' Yahu gidemezsiniz. Uydur uydur, reddediliyorlar. Ve ne diyor? ''Babalarımız peygamber.'' diyor.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 İşte oldun. İdrar gibi. Aslı su, tertemiz su ama nesli ne? <gülüyor> Rabbul Alemin öyle buyuruyor. Estağfirullah. Feylanu fi ghafiz suri Fela ensabe Beynahum yav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 اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ İşte bu geliyor oraya. Oraya geliyor bu. Allah'ım. اِنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ مُخْلِسَنْ دَقَلَ الْجَنَّةِ İhlas la ilahe illallah diyen cennete girdi. Girecek yok, girdi. Girdi.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 Şu hadisi şerifi çok dinlediniz ama şöyle anlatayım size. Işte. Şu kağıt benim elimde. Paraz diyelim. Aç elini dedim sana, al şunu dedim sana aldın. Nasıl? Sağ elinden bunu böyle aldı. Allahu Teala Resulü vasıtasıyla bize duyuruyor ki: "İnne llayeqbelu sadakate ehadikum ahadikum emini." Allah Allah. Nasıl ki sizin biriniz sağ eliyle bir şey alıyor, sizin verdiğiniz sadakayı da Allah sağ eliyle kabul ediyor.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 Böylece bulacağım inşallah. O şartla duadır. İnşallah o rahmat. Sübhanallahi vel alilahi ve bihamli ve Cami-i Şerif'in kurs üstünde ilgilenin. Kumbe, çakıl, malzeme ihtiyaçları olanlar sorun buraya. İnşaatçılar var bu kadar kaç sahipleri. Allah razı olsun. Buranın işine bakın inşallah.